Allah onlarda bir hayır hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.